Al müdürü kısa boylu beyaz saçlı bir adamdı. <gülüyor> en büyük özelliği herkese kuzum diye hitap etmesiydi. Beni varidat kalemine götürdü, kapıyı açtı. Pencerenin dibinde bir uyduruk masa, üstünde bir daktilo. Orasını gösterdi. Senin yerin burası dedi. Burası köy bürosu dedi. Ben de gittim oraya oturdum. Pencereden baktım. Bulunduğumuz yerden istasyon görünüyordu. Kasabanın istasyonu biraz uzakça. Ve o istasyondan uzun bir marşandiz katarı kalkmış. Bu tarafa doğru geliyordu. Bu resmi hiç unutmam. Neresiydi ve ne işti? Bildiğiniz gibi ben uzunca bir süre okuldan uzak kalmıştım. Çünkü Maarif Vekaleti, yani Kültür Bakanlığı, pardon Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye'nin hiçbir okulunda okuyamaz diye bir belge vermişti bana. E, fakat babam dava açtı Danıştay'da ve o davayı kazandı. Kazandıktan sonra ben yeniden eğitime başladım. İki sene kaybetmiş oldum. İstanbul'da bir özel lisede okuyorum. Ve yazları da babamın kaymakamlık ettiği ilçeye dönüyorum. Bu gittiğim yer orası. Yavur Dağları'nın içinde kaybolmuş bir ilçe. Adı Bahçe. Eski adı Bulanık. O zaman Adana'ya bağlıydı. Bir yeni vaziyet ortaya çıkmış. Acele tarafından daktilo bilen ve biraz da aklı bu işlere yatabilecek birini aramışlar. Ben akıllarına gelmişim. Beni orada görevlendirdiler. Görevim ne? Görevim korkunç bir şey. Köylüler bilirsiniz kendi evlerinde kış için yeterli derecede buğday alıkorlar ve o buğdayı büyütüp ekmek yaparlar. Fakat her köylü yeteri kadar Buğday evine koyamaz veyahutta da daha çok yediği için erken bitirir. Erken bitirince tarlasından gider, güneşten nispeten sararmış bir evlek yerden kendine göre biçer, onu yeniden öğütür. Tarla onun, çift onun, her şey onun. Hükümet, yani o zamanki hükümet ki İsmet Paşa zamanında bir CHP hükümetiydi. Köylülerin bu işi yapabilmesi için devletten izin alması kararını çıkarmış. Yani köylü kendi tarlasından hafif sararmış etinleri biçip öğütmek için gelip benden izin alıyor. Ben o izni yazan adamım. Doğru dürüst tahkik etmemize imkan yok. Adam cihazların halini görmelisiniz. Çünkü kimisi üç saatlik yoldan yaya geliyor... Kimisi dağ başından atla geliyor. Yani bin bir zorluk içinde geliyorlar. Ve geldikleri zaman da öyle bir şey oluyor ki ben ne diyeceğimi bilemiyorum bu insanlara. Çünkü nihayet liseli bir çocuğu Yalnız kafamın almadığı, hafzalamın almadığı bir şey var. Nasıl oluyor da Türkiye Cumhuriyeti gibi bir devletin bir kurtuluş savaşından sonra kurduğu taptaze cumhuriyette bu kadar zor duruma düşebiliyoruz. Bunun izahını sağdan soldan araştırdım, babama sordum falan. Söylenenler şunlar. Efendim, buğday kara borsaya intikal ediyormuş. Kara borsaya intikal edince bunlar çok para kazanıyorlarmış. İhtikar yapılıyormuş. Onun için böyle bir çare bulmuşlar. Kimse izinsiz Hasat yapamayacak. Doğru. Kara borsacılık vardı. Biz yatılı okulda okuyorduk. Günlük ekmek tayınımız 250 gramdı. Onu da sabah kahvaltısında bitirirdik. Zengin çocukları gidip yerlerden ekmek buluyorlardı ve pahalı olarak alıyorlardı. Bu var. Bu var da ihtikarın kendisiyle uğraşacağına gidip şeyle uğraşıyoruz. Ekiciyle uğraşıyoruz. Bu benim gene de kafam almadı bunu. Neden sonra? Çok yıllar sonra Hasbel kader bir kitap okudum. O kitabın içerisinde bazı notlar vardı. Şimdi öncesi o kitaptan bahsetmeden önce size bir şey hatırlatayım. Bir ara bir konuşmamda Cumhuriyet Hükümeti'nin ortaya çıktıktan sonra özellikle tarımda ve ekonomide çok büyük hamleler yaptığını ve başarılı olduğunu söylemiş. Hatta şunları nakletmişti. Türkiye fındık, incir ve şark tipi tütün üretiminde dünya birincisi oldu. Kestanede dünya ikincisi, zeytinde dördüncüsü, üzüm, şeftali, elma, armut ve bademde beşincisi, turunç gillerde on birincisi oldu. Cumhuriyet, dünyada kendi tarımıyla kendi halkını geçiren yedi ülkeden birisi oldu. Kendi tarımıyla kendi halkını geçiren yedi ülkeden birisi ne? ...buğday yetiştirebiliyor... ...ne buğday karabursasına engel olabiliyor... ...bu tek çareyi... ...köylülerin izin alarak... ...hasat yapmasında buluyor. Bunu anlamak çok zordu ama... ...Şevket Süreyya Bey'in... ...Suyu Arayan Adam kitabını okurken... ...bakın ne yazıyormuş... ...nerede buldum. Harp başlarken en göze çarpan şey... Ambarlar, silolar gibi gıda maddelerinin depolama tesislerinin yetersizliğiydi. Alınan telaşlı savunma tedbirleri de tarım ve hayvancılıkta birden azalmalara meydan verdi. Harp içinde hububat ve yiyecek yetersizliği kaçınılmaz görünüyordu. Türkiye'deki bütün akaryapı depolarının kapasitesi 100 bin tondan ibaretti. Bu bir ihtiyatsızlıktı. Ve üstelik hepsi de sahildeydi. O sırada bir akaryakıt komisyonunun başında çalışmıştım. Ama Akdeniz kapandı. Eğer denizaltılar müsaade ederse ithalatımız Süveyş-İskenderun hattına münhasır kalacaktı. Memlekette sivil stokların bazen bir buçuk günlük bir miktara düştüğünü hatırlarım. Akaryakıt depolama tanklarımız ise artık bir tonluk bir kapasite bile ilave edemezdi. Korkunç bir şey. Yani Birdenbire niye anlıyorsunuz Birdenbire neden dolayı serbest fırka kurulduğu zaman Halkın kitle halinde O fırkaya oy vermeye kalkıştığını Ve hükümete tepkisini gösterdiğini Burada iki şey meydana çıkıyor Bir tanesi Gerçekten inanılır bir gerçek e, O da şu Dünya bir bunalım içinde Dünyanın bildiğiniz gibi 29-30 senelerinde başlamış bir büyük ekonomik bunalımı vardır. O bunalım Türkiye'de yansıyor tamam. Ama biz bir başarı gösteriyoruz bu işin içinde her şeye rağmen. Ha ikinci bir mazeret olabilir. O da şu, bildiğiniz gibi savaş sırasında ve savaştan sonra Türkiye'deki gayrimüslim tebaadan bir kısmı ya kendi arzusuyla gitti ya da bizim mübadele dediğimiz bir işlemle yer değiştirdi. Yani bizdekiler gittiler, diğer memleketlerdeki Müslümanlar bize geldiler. Bunların birbirleriyle tam uyum sağlayamamasından da böyle bir şey olabilir. Olamaz değil. Olur da bunlar olamadığı için muhtemelen bakın bir başka yazar Niyan Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet Halk Fırkası reisi olarak Samsun'a yaptığı ikinci bir yolculuk vardır. 22 Kasım 1930 günü, Serbest Fırkan'ın kapanışından beş gün sonra gücünü kaybetmiş, halktan kopmuş bir partinin lideri olarak, etrafındakiler halkın dışında dar, basit bürokratların oluşturduğu bir hizip, ve bu izbe ancak seçim ve çıkar bağlarıyla bağlı olan yerel fakat taşralı bir yandaşlar topluluğundan ibaretti. Cumhuriyet Halk Fırkası'nın vilayetlerden yüksek kesimde temsil eden muhtemetler, inananlar aşırı tahakküm ve menfaat yollarına pek sapmamakla birlikte ne merkezin ne de halkın benimsediği insanlardı. Buraya dikkat. Parti Genel Başkan Vekili İsmet İnönü ise, ...tüm Cumhuriyet Halk Fırkası Örgütü'ne ancak askerliğin yalnızca emir ve kumanda bekleyen disiplinli hatta ürkek havasını yayıyordu. Şimdi Samsun'a girişi o seyahate katılmış olan Ahmet Hamdi Bey'den, Ham, Ahmet Hamdi Başar Limancı Hamdi diye maruftur. Dinleyelim. Samsun'a geldiğimiz zaman her tarafta fevkalade izibati tedbirler alınmış... Bütün yollar süngülü askerler tarafından tutulmuştu. Halk asker kordonlarının arkasına sinmişti. O Samsun ki 1919 senesi Mayıs'ında Gazi'nin vatanı kurtarmak üzere Anadolu'ya adımını attığı yer. Aynı adam şimdi bir inzivat kordonu himayesine muhtaç kalmaktadır. Bu bir dramdır. Ve bu niye gösterir? Bu iktidarda olan Cumhuriyet Halk Fırkası hükümetlerinin öbür taraftaki başarılardan elde ettiği kazançları halka yayamadığını, halka yayamadığı için de bir muhalefetin oluştuğunu ve bir muhalefet yüzünden de serbest fırkanın muhalif fırka olarak ortaya çıkındığa o kadar alaka görmesi. Şimdi şeylerin gidişini mazur görmek lazımdır. Yani Rum Tebaanın Ermenilerin Türkiye'den uzaklaşmasının gençlerin anlayamayacağı bir etkisi var. O etki nedir? Gençler bilemez. Türkiye taşrasında teknik bütün işleri onlar yaparlardı. Bizim köylülerimiz sadece iki ekip hasat yapmakla ilgilenirlerdi. Nal tutun da saban tamircisine kadar hemen hepsi azınlıklardan. Bunlar gidiverince bir sallanma oldu. Bu sallanmayı ilk işaret eden her zaman olduğu gibi Fahli Rıfkı Bey'dir. Bakın ne diyor? Herkese sorarım. Daha 20 sene evvel bir tek Türk kunduracısının Türk milletinde uyanışına örnek gösterildiği, bir tek Türk mahallesinde bir tek Türk bakkal olmadığı daha 10 yıl önce Kütahyalıların, Hristiyanlar gitti, şimdi Arap'ımızı kime tamir ettireceğiz? Bize sanat ehli göçmen gönderiniz diye boyun büktüğü bir memlekette bağımsız ekonomi nasıl yetişebilir? Bugün Kütahya'nın büyük atölyeleri ve dükkanları Türktür. Niçin? Türkiye'de devletçilik ve liberalizm sistemleri arasındaki fark Fransa'daki iktisadi doktrin farkı değildir. Bireysel çıkar ve ulusal ideal farkıdır. Liberallik Türkiye'yi kapitülasyonlara ve Türk milletini köleliğe götürür. Bu dava daha uzun süreler sürecek. Her demagog demokrasi ve liberalizm sancağının direğine sarılacaktır. Demokrasi Ankara'yı, ba Ankara'ya Bağbali'yi Osmanlı hükümetini, liberalizm Galata'yı ecnebi sermayesi hakimiyetine getirir. Ben Kuay Milliye davası içindeyim. Bu son pasajda söylediklerin hepsi çıkmıştır. İnanılmayacak bir şey. Eğer o zaman halkçı devletçi tavrıyla hükümet gidebilseydi bunların hiçbirisi olmayacaktı. Aynı zamanda bu meseleyi Mustafa Kemal Paşa da işaret etmiş. O da görüyor. 1923'te daha görüyor. Söylediği bakın nedir? Ticarette düşüneceğimiz iş. İhracat ve ithalatımıza aracılık vazifesi gören ticareti ecnebileri elinden kurtarmaktı. Ne yazık ki bu ticaret elimizde değildi. Ulusal ticaret kurumları birer birer elimizden çıkmıştır. İhracatımız ancak sahillere kadar gidiyor ve oradan ihracat Ejnebi memleketlere sevk edilirken Ejnebinin eline geçiyor. Kazancımızın önemli bir kısmı bu surette bizden çıkıyor. Onun için ihracat ben bağlarımız bizden olan tüccarların elinde bulunmalıdır. Kurtuluşu yapan, devleti kuran ve onun geleceğini tayin eden kişilerden aklı selim sahibi laflar söyleniyor. Fakat öbür tarafta inanılmaz bir hava memleketin içerisinde bir ümitsizlik havası doğmaya başlıyor. Tam o sırada Gazi ölmüştür. Gazi öldükten sonra da nasıl seçildiğini belki bir başka konuşmada anlatabileceğimiz İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olmuştur. İsmet Paşa Cumhurbaşkanı olduktan sonraki durumunu ve Türkiye'nin hangi vaziyette olduğunu da size Doktor Necdet Akıncı'dan nakletmek istiyorum. Daha evvelde bir şeyini konuştuk. İkinci Dünya Savaşı yıllarını da kapsayan bu dönemin hakimi Milli Şef İsmet İnönü olmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye Büyük Millet Meclisi, Bakanlar Kurulu her konuda Milli Şef'in onaylayıcısı olmuşlardır. İnönü'nün çalışma ekibi olarak emirlerine tartışmasız uyacak kişileri seçtiği, devlet makinesini en teferruatlı çarklarına kadar eliyle yönetmek istediği, başbakanı aşarak müsteşarlara, umum müdürlere direktifler verdiği bilinmektedir. Bu nedenle Atatürk'ün ölümünden çok partili düzene geçinceye kadar ülkenin en ulu siyaset kurumu milli şeflik olmuştur. Her şeyden önemlisi, milli şefin üstün bir kişiliği olduğu kabul edilmiştir. Bu bağlamda düşünsel olarak milli şeflik, faşist İtalya'dan, nasyonal Sosyalist Almanya'dan esinlenerek ortaya atılmıştır. Lider tipi olarak da o dönemin totaliter diktatör tipleriyle ortak siyasal özelliklere sahiptir. Bunun en güzel kanıtı Alman Nasyonal Sosyalist Partisinin sloganı olan "Aynı Ein Volk, Aynı Partei, Aynı Führer" milli şeflik rejiminin ulaşmış olduğu son aşamaya uygun olarak tek millet, tek parti, tek şef biçiminde Türkçe'de ifadesini bulmuş olmasıdır. Bu ise Cumhuriyet Halk Fırkası'nın artık sınıfsız bir toplum yaratma ideolojisinin bir sonudur. Yani diyor ki burada Mustafa Kemal Paşa'nın getirdiği her şey bitmiştir. Bu iş nasıl olmuştu? Bu şöyle oldu. Daha evvelde zaman zaman bu konuya dokunmuştuk. Yavaş yavaş devlet halkın devleti olmaktan çıktı. Fırka halkın fırkası olmaktan çıktı. Ülkeye bürokrasi hakim olmaya başladı. Bürokrasinin hakim olmasını ne zaman ve nasıl anladık? Bunu en iyi ben söyleyebilirim. Çünkü benim babam kaymakamdı ve bürokrasiye dahildi. Harbin o sıkıntılı yıllarında, o sıkıntılı günlerinde ben bilmem kaç kilometrelik yolu yürüyerek gelen köylüye biçeceği iki dönüm buğdayın hesabını sorup bilgi yazarken, izin vermeye çalışırken memurlara, tabii bu arada bizim ailemize de devlet özel imkanlar sağlıyordu. Kumaşlar dağıtılıyor, çok az bulunan benzin temin ediliyor… Ve benzeri sıkıntıları halledilecek şeyler memurlara gerçekleşiyordu. Bunun yanı sıra başka ne vardı? Bunun yanı sıra burjuvazi vardı. Hep söyledim ki, hep tekrarladım ki, şimdi de tekrarlıyorum ki Osmanlı burjuvazisi komprador olduğu için kaçmıştı. Kalanlar da çok azdı. Fakat savaşla beraber ortaya çıkan kara borsa bir takım insanları zenginleştirmeye başladı. Kara borsada zenginleşenleri bir kısmı şehirdeydiler, bir kısmı kırsaldaydılar. Kırsaldakileri çok merak edenler o yıllara ait mizah mecmualarını açıp baksınlar. Karikatürlerde Hacı a diye bir tip vardır. Hacı ha işte odur. Aslında büyük toprakları olan o topraklarda köylülere buğday içip ...ve hububat yetiştirip bunları gizlice şehirlerde pahalıya satan kişiler. Bunlar kırsaldaki burjuvaziye oluşturdular. Şehirdekiler de onlarla temas kurup diğer ihtikar meselelerine girdiler. Peki devlet duruyor mu? Bunlarla mücadele etmiyor mu? Aa, tabii bir ihtikar yasası çıkarıldı... Ve bunları yapala, yapanların çok ceza göreceği falan da söylendi ama her zaman olduğu gibi cezayı en sondakiler yani satanlar yediler. Ki onların bu işte bir günahları yok. Sadece onlar gündelik ekmek parasını kazanmak için kara borsacılık yapıyorlar. Ama asıl kara borsacılar onlara kimse dokunmadı. Asıl hacı ağalar, onlara kimseler dokunmadı. Onlar sonradan hepsi Cumhuriyet Halk Fırkası'na girdi. Daha da enteresanı var. Şimdi yavaş yavaş ortada bir oligarşi oluşuyor. Memlekete hakim bir kesim oluşuyor. Ve halkın üzerinde. Şimdi bu oluşan kesime kim kafa tutabilir? Bu oluşan kesime aydınlar kafa tutabilir. Çünkü onlar cumhuriyete inanmıştır falan filan. Aydınlar bir defa milli şefe o kadar büyük bir rağbet gösterdiler ki... ...akla ziyan bir şeydir. O zamanki gazetelerden başka bir programda size pasajlar okumayı düşünüyorum. Hayretler içinde kalacaksınız. Nasıl bir basınmış. O basına da ayrıca iktidar tamamıyla ha hakimdi. İstediğini yazdırabiliyordu. Peki sanatçılar? Sanatçılardan kim göze alıp da bir haksızlık yapıldığını halkın müşkül durumda kaldığını söyleyebilir. Böyle sanatçılar vardı. Birisi Nazım Hikmet'ti. Başkaları da vardı onun gibi. Öbür taraftan da Necip Fazıl Bey vardı. Bunların ikisi de Türkiye'nin en iyi sanatçıları ve bunları dergileriyle Necip Fazıl Bey Büyük Doğu Dergisiyle yapıyordu. Nazım Hikmet de hapse girinceye kadar resimli ayı dergisiyle yapmıştı. Şimdi bakın o zaman işte birdenbire Devletin İngiltere ile anlaşma yaptıktan sonra seçtiği Yunan Latin kültürü okullarda okutulmaya başlandı. Ve yeni bir edebiyat türü çıktı. Bu yeni edebiyat türünü Cumhuriyet Halk Fırkası çıkardı. Bunlar sonradan kendisine garip hareketi dediğimiz şairlerdi. Orhan Veli, Melih Cevdet, Oktay Rıfat. Onların etrafında yavaş yavaş birileri toplandı. Ve aynı zamanda halk evlerinde ve köy enstitülerinde yetiştirilen halk çocuklarına da Yunan-Latin telkinleriyle o Türk bir kültür verilmeye çalışıldı. Bunlar böylelikle oligarşiye dahil edildiler. Onun için bizde ilerici denilen aydınların büyük bir kısmı aslında tek millet, tek şef diktasının destekçileridir. O dönemde destek olmuşlardır. O dönemde destek olmayan, olmamaya çalışanların başına gelenleri Tanrı bilir. Çok büyük eziyetler çekilmiştir. Fakat bunun asıl büyük belası dönüp dolaşıp kimin üstünde kalıyor? Asıl acıyı çeken hangisi? Şimdi belki size tuhaf gelecek asıl acıyı çeken, asıl belaya uğrayan Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Çünkü bu fırkayı kurarken Mustafa Kemal Paşa'nın ne düşündüğünü ben size burada anlattım. Kendi sözleriyle anlattım. Mustafa Kemal Paşa bütün halkı kucaklayan, onların hepsinin çıkarlarını savunacak halka dönük bir fırka düşünüyordu. Ve bunu söylerken de bu herhangi bir alelade fırkaya benzemeyecek diyordu. Yani asıl düşündüğü bir halk cephesiydi. Halbuki Cumhuriyet Halk Partisi dönmüş dolaşmış bir faşist partisi haline gelmişti. Daha da kötüsü var. Onu da size çok başka birisinden nakletmek istiyorum. Mahmut Goloğlu. Mahmut Koloğlu bizim İstiklal Savaşı ve sonrası ile ilgili yaşananları aşağı yukarı 10 ciltlik çok büyük bir çalışma ile ortaya çıkarmış çalışkan yazarlarımızdan, düşünürlerimizden biridir. Ne yazık ki hak ettiği ilgiyi görememiştir. Şimdi bakın o ne diyor? Başında eylemli olarak İsmet İnönü'nün bulunduğu Cumhuriyet Halk Partisi türlü zamanlarda türlü şekillerde demokratlikten yana olduğunu açıklamasına rağmen memleketin tek partisi olarak iş başında kalmayı istediği ve bunu gerçekleştirdiği zaman aynı sonucun bir gün kendi karşısına çıkacağını hesaba katmalıydı. Bunu yapmamış, kendi yararı için öteki partilerin ortadan kalkmasına göz yummuş, hatta bunu istemiş ve sonunda kendisi de varlığını yitirerek hükümetin otoritesi içinde erimiş, sadece isim olarak kalmıştır. Bu çok doğru bir tezir. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi aynı zamanda bildiğiniz gibi daha anlattığım gibi valiler ve kaymakamlar tarafından temsil ediliyordu. İl ve ilçe başkanlıklarını onlar yapıyorlardı. Bu yüzden parti devletle de iç içe girmişti ve parti laftan ibaretti. Ve bunun laftan ibaret olduğu ne zaman anlaşıldı? Çok <gülüyor> uzun sürmedi. Çok uzun sürmedi. Savaş bittikten sonra Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasiye geçmesi zarureti ortaya çıktığı zaman ki onu söylemiştim. Birleşmiş Milletler almıyorlardı bizi faşist diye. İsmet Paşa büyük bir telaşla derhal birkaç kanunu, en başta da partilerin kurulmasını yasak eden kanun maddesini değiştirdi. Ve sınıf esası üzerine partiler kurulabileceğini söyledi. Arkasından da kendisi bir muhalefet partisi yaratmaya çalıştı. Bu muhalefet partisinin de CHP'den ayrılmış bir parti olduğunu daha evvel söylemiştim. Aralarında pek bir fikir farkı yoktu. Onlar liberal geçiniyorlardı sadece. Yalnız şu nokta çok önemlidir. İlk seçimde ciddi bir şekilde ciddi bir şekilde etkilendiler. Yani Demokrat Parti derhal meclise bir takım adamlar soktu. Anlaşıldı ki Hak rahatsızdır. Aynen serbest fırkada olan şey oluyor. Yeniden ortaya bir dava çıkıyor. Muhalefet var. Muhalefet, muhalefet büyüyor. Cumhuriyet Halk Partisi diktaya rağmen vaziyete hakim değildir. İkinci seçimde asıl patlak verdi. Onu hepinizin bilmesi lazım. O seçimde İsmet Paşa'da partisi de siyaset alanından süpürüldü. Tamamıyla vaziyette Demokrat Parti hakim oldu. Bu ne demektir? Bu şu demektir. Cumhuriyet Halk Fırkası fırka olarak gazinin temelinden kaydığı yavaş yavaş fa faşizan bir ögürtlemeye gitti. Fakat onların içi sıra başka bir sebeple. Dış politikasını değiştirip Türkiye'yi tam bağımsız bir ülke olmaktan çıkarıp, batılılarla ilişkiye soktuğu için dönüp dolaşıp tasfiye edilmiştir. Ondan sonra bildiğiniz gibi İsmet Paşa hiçbir seçimi kazanamadı. Bir tek seçim kazanılmıştır, onu da Ecevit kazanmıştır. Buna mukabil Demokrat Parti'ni yapmıştır. Demokrat Parti'ni yapabileceği fazla bir şey yoktu. Zaten o da CHP gibi bir partiydi. Zaten Kur'anların büyük bir ekseriyeti CHP'dirler. Onlar sadece CHP'nin liberal kanadını temsil ediyorlardı. Liberal kanadı temsil ettikleri için... ...bugün içinde düştüğümüz belanın müsebbipleri onlardır. Çünkü Batı'nın istediği her tavizi verdiler. Her taviz verilince o zaman ne oluyor? O zaman en başında... Altını çizdiğimiz mesele başımıza gelmeye başlıyor. O mesele nedir? Batı sizinle ilişkiye girdiği zaman bir numarada açık kapı olmasını ister. Açık kapı olması demek, Batı sermayesinin sizin memleketinize girip oraya hakim olması demektir. Bu sömürgeciliğe giden ilk yoldur. Ve bunu önce halk fırkası... Halk Fırkası'nın arkasından da Demokrat Parti gittikçe daha büyük bir şeyle vermeye başlamış ve sonunda öyle bir yere gelinmiştir. Öyle O kadar öyle bir yere gelinmiştir ki şimdi Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığında bir karar almak için, Savunma Bakanlığında bir karar almak için veyahut ekonomide bir karar almak için onlara sormak mecburiyetinde bu Mustafa Kemal Paşa'nın kemiklerini sızlatır. Çünkü bakın o daha o zaman ne demişti? Bunu da Metin Aydoğan'ın 30 Mayıs 30 Mart 1999'daki bir yazısından alıyorum. Mustafa Kemal Batı'nın ne olduğunu iyi bilir. Ve onunla Ölene dek bağımlılık doğuracak herhangi bir ilişki kurmaz. Batının eriştiği toplumsal düzeyi, ekonomik ve kültürel gelişkinliği hedefler. Ama taktikçi bir bağımlılığa asla izin vermez. Türk toplumunun özgün yapısını, tarihsel özelliklerini bilir. Mustafa Kemal Paşa batılılaşmadan yanadır. Batıcı değildir. Altını çiziyor. Batılılaşmadan yanıdır çünkü batılılık o zaman çağdaş medeniyet seviyesini temsil ediyordu. Şimdi artık etmiyor ya, o zaman ediyordu. Ettiği için batılılaşma fikri ona cazip gelebiliyor. Ama onun savunucusu değil, onlara karşı. Bu tutumu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin resmi politikası haline getirmişti. Aralık 1921'de Batı ile ilgili sözleri anlayışının özünün ifadesidir. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'yı dinliyorsunuz. İlkbahara kadar üç ay içinde bu ıslahlara elde edemezsek diplomasi kanallarıyla bir çözümü aramak zorunda kalacağız. Bunu arzu etmiyorum. Biliyorum ki Batı ile uyuşma ...Türkiye'nin kaçınılmaz olarak köleleştirilmesi anlamına gelecektir. Geliyor mu gelmiyor mu kararsız.